Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah azim-i hakka hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Tek Aziz ve Değerli Kardeşlerim Anlatacağımız konu Medine-i Münevvere'de bulunan Cennetül Baki denilen Baki-ül Garkad denilen ve kısacası Baki Kabristanı yani Medine ehlinin Kabristanı ve orada yatan Zatlarla ilgili o Baki Kabristan'ın durumunu anlatacağız değerli kardeşlerim. Birincisi Baki Kabristanı. Baki Kabristanı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında günümüze kadar Medine halkının kabristanıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden günümüze kadar bu Medine halkının efendim mezarlı olmuştur, kabristan olmuştur. Nerede aldık bu kaynağı? Bakınız Vafaul Vafa. Cilt 2, sayfa 1154. El Maalimul Esira, sayfa 52. Asarul Medine, sayfa 171. Bu o kitaplardan alınmış ve o kitaplardaki alıntının durumundan yararlanarak yola çıktık. Efendim, ve o kitaplardaki kaynaklar bize şunu söyledi. Baki kabristanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden günümüze kadar Medine halkının kabristanıdır. İkincisi, kabristanın fazileti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Baki el kabristanını ziyaret eder ve oradakilere istiğfarda bulunurdu. Nitekim Ayşeden radiyallahu anh'a Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda gecelediği her gecenin sonunda, Medine kabristanı bakıya çıkar ve şöyle dua ederdi. Esselamu aleykum dar kavmin mu'minin. Ve atakum ma tuaduna gadan mu'accelun. Ve inna insa Allah bikum lahiqun. Allahum mağfir li ehli al al-gharqat. Amin. Ey müminler yurdunun kabristanının sakinleri. Okumuş olduğum hadisin metni böyle. Ey müminler yurdunun kabristanının sakinleri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yarın meydana gelecek diye vaat olunduğunuz şey ölüm size gelmiştir. Sizler ölüm ile yeniden dirilme arasını arası müddette bekletiliyorsunuz. İnşallah bizler de size kavuşacağız. Sizler gibi öleceğiz. Allah'ım Baki el-Ghargad halkına mağfiret eyle. Amin. Bütün ehli iman ehli İslam'a. Ya Rab. Yine Aişe'den radiyallahu anha, Hazreti Aişe radiyallahu anha anamız. Allah ondan razı olsun. Rivayet olunan uzun hadiste Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Şüphesiz ki Baki halkına yani Baki kabristanına gitmeni ve onlara istiğfarda bulunmanı emretti. Bu önceki hadis Müslim'in hadisi 974 sonraki de yine 974'ün içerisinde olan bir mevzu. Evet. Kıyamet günü Baki kabristanında 70 bin kişi dirilecek ve hesapsız cennete girecek veya Baki halkı kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte diriltilecek. Onunla birlikte haşr olunacak veya da Baki halkı kabir azabından emin kılınacak diye Rivayet edilen hadislerden hiçbirisi sahih değildir. Evet. İkincisi. Kabristanı ziyaret etmenin meşru oluşu ve ziyaretçinin burada yapacağı dua. Kabirleri ziyaret etmek her yerde meşrudur. Sade orada değil. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. O halde kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret etmek ölümü hatırlatır. Bu hadisi Müslim Hadis No 2256 numaralı hadisten bunu rivayet etmiştir. Medine'de bulunan erkeklerin Baki el-Garkad kabristanını ziyaret etmeleri meşrudur. Daha önce de, de belirtildiği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Baki halkını ziyaret edip onlara dua ettiği sabittir. Kadınlara gelince ilim ehrinin görüşlerinin doğru olanına göre, onların kabristanı ziyaret etmeleri meşru değildir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Bu hadisin kaynağı Tirmizi Cilt 3 sayfe 300, cilt 3, 372 Kabir ziyareti hakkında gelen hadislerden bir Müslümanın Kabirleri ziyaret ederken 3 defa elde edeceği, 3 fayda elde edeceği açıkça görülür. Kabir ziyareti hakkında gelen hadislerden bir Müslümanın Kabirleri ziyaret ederken Üç fayda Elde edeceği açıkça görülür Bir Bir Müslüman Bu gibi makama salih amelle Hazırlanmak için Kabirleri görmekle Ölümü hatırlar Nitekim Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabirler hakkındaki Şu sözüne açıkça Şu sözünde açıkça görülür o halde kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Bu hadisin kaynağı Tirmizi Hadis no 1056, İbn Mace Hadis no 1576. Tirmizi bu hadis hasen ve sahihtir demiştir. İki Kabirleri ziyaret etmekle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek almaktadır. Kabirleri ziyaret etmekle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almaktadır. Niye? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabri ziyaret etti. Zira kabir ziyareti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı bir sünnettir. Bir Müslüman kabirleri ziyaret etmekle hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alma ecrini hem de o halde kabirleri ziyaret edin emrine icabet etme ecrini elde etmiş olur. 3. Kabirleri ziyaret etmekle Müslüman kardeşlerine dua ederek ihsanda bulunmuş olur. Zira... Kabir ziyaretinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan ve ashabına da öğrettiği duanın sözleri Müslüman ölülere duayı içermektedir. Bu ise onlar için faydalıdır. Ve Allah'ın izniyle onlar bundan istifade edeceklerdir. Ayrıca ziyaretçi Müslüman kardeşlerine dua etmek ve onlara esranda bulunmakla da ecir kazanır. Bir Müslüman, Baki kabristanını ziyaret ettiğinde bu konuda meşru kılınan sınırda durması, sınırı aşmaması gerekir. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen aşağıdaki dua ile Hz. Aişe radıyallahu anhadan Allah ondan razı olsun ve başkalarının hadislerinden olduğu gibi bu yakın lafızlarla gelen dua ile ölülere şöyle dua etmelidir. Bakın dikkat buyurun değerli kardeşlerim. Bu ölülerin nasıl ziyaret edilmesi lazım geldiği konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örnek peygamber, kılavuz peygamber... Rehber peygamber, üstadların üstadı peygamber, her ilmin öncüsü peygamber, dünya ve ahiretten ahirete varıncaya kadar her şeyi adan Zeya kadar bize öğreten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelen ve onun yapmış olduğu dua ile dua etmemiz lazımdır. Eğer öyle bir dua ile dua etmezsek, Vallahi duamız kabul olmaz. Billahi duamız kabul olmaz. Tallahi duamız kabul olmaz. Çünkü bir mümin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğunu yapmakla yaptığı takdirde sevap sahibi olur. Yoksa bir as sahibi olur, ondan sevap elde edilemez. Onun için bizler de her yönüyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi Kendimize örnek kabul ettiğimiz gibi Kabir ziyaretinde de Nasıl kabirleri ziyaret etmiş Ne şekil kabirleri ziyaret etmiş Onu bakacağız Bizzat kendi diliyle Gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabristana Esselamu aleykum Dara kavmi müminin. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek bizzat lafzıdır Ağzında çıktığı Sözdür eslammu aleykum da ka ve inna inşa Allahu bikum lahikunm bu yerham Allahu mustaqdimine men kum varstarin bu nesel Allahu lena ku ne demek bunun manası ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Biz Arapçayı bilmediğimiz için Arapçada yoksun olduğumuz için O hitabı anlayamadık Bakalım Allah Resulü ne diyor bize? Ey müminler yurdunun kabristanının sakinleri Allah'ın selamı üzerinize olsun İnşallah Bizler de size erişeceğiz. Sizler gibi öleceğiz. Allah sizden önce ölenlere, ölenlere de, sonra öleceklere de merhamet etsin. Allah'tan bize ve size her türlü belalardan, dünya ve ahiret azabından kurtuluş dileriz. Ya. Bu hadisin kaynağı, mislim hadis no 974 evet akılda kalması için üç kere tekrarlamakta fayda vardır. İki kere daha okuyayım. Esselamu aleykum dâra kavmin mu'minîn. وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ Bir daha okuyorum. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dördüncüsü, Baki el-Garkad kabristanında yatan bazı kimselerin yerlerinin tespiti. Baki Medine halkının ölülerinin defnedildikleri kabristandır. Bu sebeple buraya birçok sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları tabi'in ve Medine'de vefat etmiş imamlar defnedilmişlerdir. Söylendiğine göre bu kabristanda 10 bin sahabi yatmaktadır. Bilindiği üzere İslam sahipleri bilinsin diye kabirlerin birbirinden ayırt edilmesini teşvik etmemiştir. Bilindiği üzere İslam sahipleri bilinsin diye kabirlerin birbirinden ayırt edilmesi edilmesini teşvik etmemiştir. Aksine kabir olduğu bilinsin diye sadece taş gibi bir şeyin konulmasına izin vermiştir. Kabrin üzerine duvar örmeyi ve üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır. Bu işlenen, bu kabir yapımları, kabirleri dikmek, kabirleri efendim mermerlerle süslemek, onlara üzerine yazı yazmak, onlar tamamen haram kılınmış ve yasaklanmıştır değerli kardeşlerim. Bugün bizim kabristanlarımıza gittiğimiz zaman bakıyoruz adeta cansız bir şehir. Bunlara efendim harcanan paralar, bunlarla efendim harcanan vakitler gereksiz Allah ve Resulü'nün emretmediği takdirde gereksiz bir şekilde sade heva ve hevese uyarak bunların üzerine kabir dikmek, işte falan kesin oğlu babasının kabrini yaptı, falan kes, ne güzel yaptı, ne kadar para harcadı desinler diye böyle bir günah işlemenin bir anlamı yoktur değerli kardeşlerim. Kabristan'ın yeri kabir bilinsin diye ancak bir taş koyacaksın, onun kabir olduğu anlaşılacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey emredilmemiştir değerli kardeşlerim. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerine oturmayı, kabri kireçle sıvayıp boyamayı, üzerine bina yapmayı veya üzerine yazı yazmayı yasakladı. Bu yasak kimlerdir değerli kardeşlerim? Bu yasak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye Allah Celle ve A'la Hazretleri'nin göndermiş olduğu peygamberin yasakladığı bir yasaktır. Şimdi adamın birisi çıkıp diyecek ki ya bu yasak acaba Kur'an'da var mı? وَمَا يَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan da sakının. Bakın ayettir bu. Evet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu hadis Ebu Davud Hadis no 3.227 Tirmizi Hadis no 10.52 Nesai Hadis no 2027 Hakim 1.525 Hakim hadis sahihtir demiştir. Onun için değerli kardeşlerim Bizler Kur'an'a, sünnete, icma ümmete ve kıyas-ı fukuhaya Bunlar Bunlarda varsa vardır değilse red edilir değerli kardeşlerim. Bunun anlamı adı geçen işaret uzun bir zaman sonra silinmeye yüz tutacaktır. Bunun anlamı nedir? Bir uzun zaman geçtikten sonra o konulan işaret bir şekil yağmur yağacak, kar yağacak, bir şeyler olacak, altüst olacaktır. Çünkü dini şeyler kabir, kabrin sahibinin bilinmesiyle ilgili değildir. Yani bir insanın illa kabrinin bilinmesi bu adamın kabridir. İşte şu adam şöyledir demenin gereği yoktur. Bunun için bunun için içindir ki baki kabristanındaki kabirlerin üzerindeki işaretler zamanla silinmiştir. İşin gerçeği sahipleri tam olarak bilinmemektedir. El Feyruzabadi Baki kabristanı hakkında şöyle demiştir. Şüphesiz bu kabristan, muhacir ve ensardan bu ümmetin efendilerinin büyük bir kesiminin naşlarıyla doludur. Fakat İslam, fakat ilk Müslümanların kabirleri yüceltmekte aşırıya gitmekten ve kabirleri kireçle sıvayıp boyamaktan uzak durmaları sebebiyle Kabirlerden çoğunun eserinin silinmesine yol açmıştır. Bunun içindir ki, Belli birkaç kişinin kabirleri dışında, Pek çoğunun kabrinin yeri bilinmemektedir. Bu kaynak nerede değerli kardeşlerim? Bu kaynakta, el Meganimul Mutabe, 2-508, Cilt 2, sayfa 508, Bazı tarihçilerin, bazı kabirlerin sahiplerinin tayini yani tespiti konusunda zikrettiklerine gelince bu zana dayanır. Zira baki Medine'deki Müslümanlar için umumi kabristandır ve içinde belirli bir kimseye ait bir şey bir yer yoktur. Kabristan'da asırlardır süre gelen defin olayından dolayı defnedilen kişinin kabrinin yerini muhafaza etmek mümkün değildir. Ayrıca yağmur ve sel suları yerin üstünü sürekli değiştirmektedir. Özellikle de toprak bölge olan baki bölgesinin bulunduğu yeri değiştirmekte ve yağmur ve sel suları zamanında ...Medine halkının boğulmaktan endişe ettiği... ...mehruz vadisi... ...buradan geçmektedir. Bu kaynak... ...Tarihul Medine... ...Cilt bir sayfe... ...168. Merak eden kardeşlerim... ...gitsinler Tarihul Medine'ye baksınlar. Nakillerle konuşmak lazım. Delillerle konuşmak lazım... Zannediyorum şöyle, zannediyorum böyle Falan niye kabristanı yerle bir etmiş Acaba zana göre mi etmiş Acaba peygamber böyle söyledi mi diye mi yapmıştır Onun için bizde olan bid'atları Başkaları sünneti yaşıyor diye Biz o bid'atları başkasına mal mal ettiremeyiz Onlar bunu yanlış yaptı diyemeyiz Evet Bunun yanında Selefi salihin olan Sahabe tabi'in ve o tabi'in kabirlerin üzerine bina yapmayı ve üzerine yazılar yazmayı yasaklayan şer'i delillere sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Zira bir Müslüman kabristanı ziyaret ettiğinde veya oraya uğradığında ölülere dua etmenin dışında İslam'da kabirlerle ilgili bir şey gelmemiştir. Sadece o kabristana uğradığı takdirde o kabristanda yatanlara dua edecektir. Bu böyle emredilmiştir. ...bunun dışında... ...git o kabristanın önüne iki büklüm ol... ...o kabristanın efendim önüne... ...kabristanda yardım bekle... ...kabristanda efendim... ...haşa Allah'tan ister gibi iste... ...böyle bir şey yasaklanmıştır değerli kardeşlerim... ...bunun içindir ki bir Müslümanın... ...baki kabristanını ziyaret ettiği zaman... ...genel olarak oradakilere dua etmesi... ...oraya insanlardan falancanın kabrinin yeridir diye... ...diye getir gitmemesi gerekir... ...zira kendisinin yakın akrabası veya yakın bir zamanda defnedilen birisi olmadıkça bunu tespit etmek imkansızdır. Baki kabristanını bilen ve ziyaret eden birisinin, belirli birisinin kabrini kabri olduğu kesin olarak söylenmesi mümkün değildir değerli kardeşlerim. Beşincisi, kabristanda yapılan hatalar... Baki kabristanını ziyaret eden kimsenin ziyaret sırasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun hareket etmeye çalışmalı. Ve kendisini günaha düşüren veya sevabını azaltan amelleri işleyerek onun sünnetine aykırı hareket etmekten sakınmalıdır. Baki kabristanını ziyaret eden kimsenin Aynı hatalara düşmemesi için bazı ziyaretçilerin düştükleri hataları zikredeceğiz. 1- Ölüleri aracılar kılmak, onlardan yardım dilemek ve onlardan şefaat istemek. 2- Dinen emredilen adaptan olduğunu zannederek kabirlerin önlerinden huşu ve sükunet içerisinde durmak suretiyle aşırıya gitmek. Tabii ki saygısını göstereceksin. O efendim kişi oraya vardığın takdirde efendim o kişinin hayatında nasıl kendisi hayattayken ona karşı sevgi saygı hürmet besliyorsan onu yapacaksın ama aşırı gitmeyeceksin. Bu davranış kabirlerdeki ölüler hakkında haddi aşan aşırıya gitmektir ve kabirlerdeki ölü, ölüler sebebiyle şirke götüren sebeplerdendir. 3. Kabirlerdeki ölülere rüku ve secde etmek, Rüku ve secdenin ibadet olması za sebebiyle bu ibadetin Allah'tan başkasına yapılması caiz değildir. Bakın, kabirlerdeki ölülere rükü ve secde etmek, Rüku ve secdeden ibadet olması sebebiyle bu ibadetin Allah'tan başkasına yapılması caiz değildir. Ama maalesef bazen öyle görülüyor ki görüyoruz ki bazı kabristanlarda bazı insanlar adeta secde ve rüküya kapanır gibi kabristanları öylece ziyaret ediyorlar. Bu yanlıştır. 4. Kabristanın suları dışında, surları dışında veya içinde bulunan güvercinlere buğday gibi yemler atmak ve özellikle güvercinleri doyurmanın sevap veya bu davranışta bereket olduğuna inanmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamıştır. Ashabı Allah ondan razı olsun ve onlara güzellikle tabi olanlar da böyle bir şey yapmamışlardır. Bu davranış dinde çıkarılan yeniliklerdendir. Ayrıca yiyeceği nimeti hor görüp aşağılamak, yoldan geçenlere eziyet etmek ve mescid Nebevi'nin içine kadar girmesine sebep olabilecek çöplerle oradaki alanları kirletmektir değerli kardeşlerim. Beş <gülüyor> Altlar yakarak yüzlere vurarak sesleri yük yükseltmek bilindiği üzere bu dinen haram kılınan şeylerdendir hatta büyük günahlardandır. Bakınız El-Haythemi el-Mekki el-Zevacir el-Zevacir-l-An l el-Haytemi el-Mekki an iktiraf el el el iktiraf-l-Kabair cilt bir sayfa 306 bu nakilden alınmıştır 6 namaz kılarken kabirlere yönelmek ve bu namazı ziyaret namazı diye adlandırmak oysa kabirlere yönelerek namaz kılmak, Müslümanların oy birliğiyle haram kılınmıştır. 7. Erkeklerle kadınların birbirine karışması, bu haram olan bir durumdur. 8. Toplu halde zikir ve dua etmek, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne ashabı ne de tabi'in böyle bir şey yapmamıştır. O kabristanın başında toplu bir şekilde ziyaret etmesini. toprağı bir şekilde zikir etmesi. Yani toplu bir şekilde ferdi olarak kişi her giden kişi efendinin az önce okumuş olduğumuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den gelen dua ile ashabe ki orada yatanlara selam vererek ferdi olarak dua edecektir. Evet. 9. Bereket ve şifa bulmak amacıyla kabirlerden toprak alarak ona el yüz sürmek veya ona başka maddeler karıştırmak. 10- İhtiyaçları karşılamaları ve sıkıntıları gidermeleri için kabirlerdeki ölülere mektup gibi şeyler atmak. 11- Bereket getirmesi için kapı ve pencerelere ip ve bezler bağlamak ve buralara kilitler asmak. 12- Yine bereket getirmesi için Kabristanın duvarlarına, kapılarına ve kabristanın içindeki şeylere el yüz sürmek. 13. Bazı kabirlerin üzerine paralar koymak bu davranış Allah'tan başkasını adakta bulunmaktır. 14. Üçer defa İhlas Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini Yasin suresi ile beraber Bakara suresinin son ayetlerini okumak ve bunların sevabını ölülerin ruhlarına sadaka olarak vermek tabi bunun sevabı vardır illaki ama yani efendim orada yapılması gerekli olan az önce okumuş olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden efendim gelen dua ile dua yapmak 15 bereket elde etmek amacıyla tırnak saç ve dişleri kabristana gömmek 16. Ölüler ölüleri aracılar edinmek için kabirlerin üzerine güzel kokular serpmek bu davranış Allah Allahu Teala'dan başkasına yakınlaşmaya çalışmaktır ki bu da haramdır. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem seyyidina Muhammedun Nebiyil Ummiyyi ve ve ashâbihî ecmaîn. Tekrar hatılda hatırda kalması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabristana girerken nasıl dua ettiğini tekrar okuyacağım. inşallah konuyu bitireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabristana vardığında Esselamu <Sessizlik> aleykum dar qavmin mu'minin ve etâkum mâ tu'adûne gadan Mu'accelûne ve inna inşa allâhu bikum lahiqun. Allah'u maghfirli, Allah'u maghfir ehli ehli beki'el ghargad. Ey müminler yurdunun kabristanının sakinleri. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Yarın meydana gelecek diye vaad olduğunuz şey ölüm size gelmiştir. Sizler ölüm ile yeniden dirilme arasından arası müddetle bekletiliyorsunuz. İnşallah bizler de sizin sizlere kavuşacağız. Sizler gibi öleceğiz. Allah'ım baki el garkad halkına mağfiret eyle. Bu birinci duası. Diğer duası da ve her zaman her müminin kabristana varıp da efendim okuması yapması gereken sünnet olan dua yapması hiç başka bir şey yapmasına gerek yok. Sadece bu duayı okudu mu yeterlidir her şey için. Ama diyelim Fatiha, diğer Kur'an sureleri, Yasin, efendim Kulhuvallahu, Kulauzu birabbil falaq ve nas sureleri Kabristan değil de başka yerlerde herhangi bir yerde okuduğunuz takdirde sevabını ona efendim ulaştırmak suretiyle Allah'a dua ederseniz inşallah o rahman Rabbim onlara sevabı ulaştırır. Ama sünnet olan Allah Resulü'nün yaptığını yapmaktır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleykum dâra kavmin Allah Resulü kav şeye gitti, kabristana gitti kabristanda ve o ilk yapmış olduğu şey bu oldu. Esselamu aleykum dar <gülüyor> kavmin mu'minin. Esselamu aleykum dar kavmin mu'minin. Esselamu aleykum dar kavmin mu'minin. Ve inna in Allah bikum lahiqun. Ve inna in Allah bikum lahiqun. Ve inna in sha Allah bikum إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. Ben bunu üç kere tekrar ettim. Akılda kalması için eftal olan bir duanın üç defa yapılmasıdır. Bir defa da kafidir. Ne buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ey müminler yurdunun kabristanının sakinleri. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah bizler de sizlere erişeceğiz. Sizler gibi öleceğiz. Allah sizden önce ölenlere de sonra öleceklere de merhamet etsin. Allah'tan bize ve size her türlü belalardan dünya ve ahiret azabından kurtuluş dileriz. Eğer bir herhangi birimiz bu Arapça duayı bilmiyorsak bu Türkçe duayı okumamız, okumamız da kafidir değerli kardeşlerim. Evet, bunun kaynağını daha önce vermiştik. Tekrar ha hatırlamakta yarar var. Müslim Hadis No. 974 Sünnet olan bunu yapmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Cenab-ı Hakk'ın Celle ve Aleyhi Hazretleri ayet Kerime'de beyan buyurduğu gibi وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ anhu فَانْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden sakındırdıysa ondan da sakının. Başka bir ayette Cenabı Hak Celle ve Hazretleri şöyle buyuruyor. Ve ma yentiku anil heva in illa vahyun yuha. O peygamber hiçbir zaman heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Tabii ki bugün efendim burada efendim hadis inkarcılara efendim bir gönderme vardır. Değerli kardeşlerim bunu yarın mesela bakıyorsun bu hadis inkarcıları çıkıp bu hadisleri de kabul etmezler tabi o onların sorunlarıdır onları da hidayete davet ediyoruz Rabbim bizleri onları ve bütün ehl iman ehl İslamı Kur'an'a sünnete Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hayatına icmaaya icma ve kıyası fukuhaya on, o, bu dört edile işeriye şer'iye uymayı nasip ve meser eylesin آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين